...kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan... ...güzin yalın. <Gülüyor> Sevgili Açık Radyocular merhaba. Kentler lezzetlere... Ee, geçen hafta kaldığımız yerden Tokyo kentinin tadına bakmaya devamlı da hoş geldiniz. Geçen hafta Tokyo'ya başladık ve tabii ki onun boyutunda bir kentte e, olması beklenen şey oldu. Daha bir ucundan bir lokma filan ancak ısırdık ki vaktimiz doldu. Bakalım bu yolculuk bizi kaç zaman kaç hafta nerelere götürecek diye başlamıştım zaten. E, aynı şeyi tekrarlıyorum. Bakalım bu yolculuk bizi bu hafta kentin neresine kadar ilerletebilecek. Ee, ben şöyle bir güven taşıyorum. Ne kadar sürerse sürsün Tokyo'yla ilgili ilgili bir program. Sıkıcı olamıyor. Çünkü Tokyo kenti insanı sıkabilecek bir kent değil. Kim bilir nasıl ne hoş bir boyutunu yakalamışızdır da bir hafta daha üzerinde konuşmaya değmiştir diye düşüneceğim artık. Ve izin verirseniz bu haftada kaldığım yerden Tokyo'yu anlatmaya devam edeceğim. E, Tokyo'nun e, Japonya'nın başkenti olduğunu biliyoruz. E, Japonya bir ada ülkesi ve birçok adadan oluşuyor. Ama asıl en büyük ada biliyorsunuz Honshu Adası. Honshu Adası'nın üzerinde yer alıyor Tokyo'da. Bütün Bunları zaten biliyoruz. Geçen hafta söylememiş olabilirim ama herkesin genel coğrafya bilgileri. Gene geçen hafta söylememiş olabilirim ama tabii ki herkesin bildiği en azından tahmin ettiği bir şey var. Tokyo 15 milyon nüfusun üzerinde olan büyük kentlerinden birisi dünyanın. Yani geçen kesefer sözünü ettiğim İstanbul'a benzerlikleri bir yana trafiğin karmaşası, şehir merkezinin birden çok olması, yaşamın damarlardan gürül gürül akıyor olması, şehrin bütün sokaklarında... Değişik tarzda yaşamlar bulabilme imkanı vesaire ve de öndeki bu bugünün canlı yaşamının arkasında sessiz, sakin, tarihi bir takım mekanlarda huzur bulabilme imkanı tıpkı İstanbul. Ama böyle olmasının çok önemli nedenlerinden birisi de belki öyle anlaşılıyor ki herhalde demek ki nüfusu çünkü gerçekten dünyada bu kadar sayıda insan taşıyan, çok da fazla kent yok. E, dolayısıyla bu da ilginç boyutlarından ve İstanbul'a benzeyen boyutlarından birisi. Tabii ki bu kadar büyük bir kenti sadece İstanbul'a benzeterek gitmek doğru bir şey olmaz. Bu kadar özelliği olan bir kenti. Çünkü böyle benzer özellikle diğer kentlere benzemiyor mu diyeceksiniz. E, yani geçen hafta zaten New York'taki Times Square meydanından giderek e, kentin canlılığını tarif ettim. Ama New York'la birlikte adının anıldığı başka bir alan daha var. New York ve Londra ile birlikte. O da dünya ekonomisini... E, ...yöneten merkezlerden birisi olma özelliği... Dünyadaki çeşitli ölçütlere ve çeşitli sınıflandırmalara göre ortak olarak böyle bir tanımlanmışlığı var. Tokyo dünya ekonomisinin merkezlerinden birisi. Global dünya kentleri endeksinde en üst sırada yer alan kentlerden birisi. Ayrıca da ne kadar lezzettir bilmiyorum. İnsanın hani bütün lezzetlerin boğazında kalmasına sebep olacak çok önemli, çok özel bir durumu daha var. Tokyo dünyanın en pahalı kent birisi En pahalı kentlerinden birisi demek bile doğru değil. En pahalı kenti doğrusunu isterseniz. E, tabii ki e, dünyada e, işte ekonomi ne kadar gelişmişse, size sunabildikleri ne kadar fazlaysa, nüfusu ne kadar çoksa, altyapısı ne kadar şöyleyse, böyleyse gibi birçok kritere bağlı olarak pahalı diye adlandırılan kentler e, birden fazla. Bunlardan e, birçok. Böyle kentten söz etmek mümkün ama Tokyo onlar arasında en pahalı olanı e, bu da Tokyo'nun lezzetsiz tarafı tadına bakmak istiyorsak bu özelliğini de bilip ona göre tedbir almak gerektiği için bu programda belirtmekte doğrusunu isterseniz yarar görüyorum. Hem Japon hükümeti hem de e, Japon kraliyet ailesi Tokyo'da yaşıyor. E, bu da e, tabii ki. Kültürel anlamda da e, siyasi ve idari anlamda da e, Tokyo'nun zaten e, manevi olarak başkent ve merkez olmasını sağlıyor vesaire. Şimdi bu hale gelmeden önce Tokyo'nun nasıl aşamalardan geçtiğini, tarihi olarak nasıl geliştiğini bu özel bir lezzet olduğu için benim açımdan en azından anlatmak istiyorum. E, geçen hafta buna başlamıştım. E, i̇lginç olan tarafı nedir diyeceksiniz. Aslında tabii ki dünyanın her yerindeki kent gelişimlerine benzer tarafları var ama o topla ...loğa girdiğiniz zaman... ...o canlı o böyle... E, ...mesafesini koruyarak... ...misafirperver... ...size hiçbir zaman hiçbir kötülük yapmayacaklar... ...Tokyo'da çünkü... E, ...büyük şehirlerde duyduğunuz... E, ...güvenlik ve suç oranı... E, ...işte tehdidini veya korkusunu hissetmeniz... ...çok mümkün ama şöyle bir... ...çünkü çok büyük, çok karma karışık... ...yazısını okuyamıyorsunuz, dilini bilmiyorsunuz bir yer... ...ama şöyle bir özellik söyleyeyim... ...suç oranı aşağı yukarı sıfır, sıfıra yakın Tokyo'da... ...öyle bir kent... ...yani... Her şey yerli yerinde, her şey olması gerektiği gibi ama kimsenin de çok yakınlaşamazsınız. O mesafe hep orada mevcut. Bu Japon kültürünün bir özelliği. Tabii yaşasanız herhalde farklı olur. Ben sadece kısa sürelerde orada belli bir uzunlukta kalmaktan söz ediyorum. Öyle bir tecrübeyi sizinle paylaşıyorum. Ama Tokyo'da bunun e, tabii ki e, en güzel taraflarından bir tanesi orada e, en coşkun haliyle bu e, tanıdığınıza benzer şeyleri, yaşam biçimlerini e, şahit olup yaşarken bir arka sokağa gittiğiniz zaman hiç tanımadığınız ve orta çağdayken nasıl olduğunu hayal etmek bile istemeyeceğiniz bambaşka bir şey karşınıza çıkıyor. Bir karanlık o şogunların işte yönetiminden geçen programın en son cümlesi olarak bahsetmeye başlamıştım sanıyorum. E, filmlerde gördüğümüz dizilerde seyrettiğimiz o böyle eyvah ellerine düşerseniz ne olacağınızı bilemediğiniz derecede doğrusunu isterseniz insanın tüylerini ürpertecek kadar vahşi katı brutal de bir yönetim ve o yönetimin yönettiği bir insan topluluğu da söz konusu. E, tarihteki bu gidiş geliş insanı gerçekten çarpıyor. Başka yerlerin daha tanıdık, daha aşina olduğumuz tarihlerine göre insana daha farklı bir tat veriyor. Tokyo bu noktadan hareket edersek Edo adıyla tabii ki ilk başta e, küçücük bir e, balıkçı e, kasabası bile değil, köyymüş diyeyim. 1457'de e, burada e, bir e, Edo kalesi kurulmuş. Kale o zaman o da dönemin kale anlayışına göre yani işte ortaçağ ortaçağ çıkışı aynı zamanda e, kentin egemen güçünü e, kimse işte şogun mudur bey midir feodal lord mudur imparator mudur her kimse onun yaşadığı yer saray anlamında da geliyor. Ota Dokan e, bunu burada e, bir, bir inşa etmiş ve e, sonuçta böyle bir kale orada mevcut olduğu için kale e, korunması açısından da bir anlam taşıdı ...için 1590 yılında da Tokugawa Ieyasu adlı bir e, şogun e, burayı başkent yapmış kendi başkenti yapmış. Kendisi buraya gelip yerleşmiş ve yerleştiği sırada daha şogun yani yönetici değilmiş. Sadece işte aristokrat ailelerden birinin lideri ve iyi bir asker tabii biliyorsunuz bu Japon kültüründe çok önemli. O zaman samuraylar var ve iyi bir asker. Aynı zamanda muhakkak ki ülkeyi yöneten Feodal Bey. Feodalizmin alası Daniskası Japonya'da söz konusu tabii. Feodal deyince biz hep Avrupa'daki feodalizmden bahsediyoruz veya işte Orta Doğu do que feudal é ağlardan vesaire söz ediyoruz ama Japonya'da bunun ahlası var bu şogun e, dediğinizde bir feodal Bey Tabii ki ve 1590'da henüz daha şogun olmadan sadece kendi kuvvetlerinin başındayken e, sırf burada bir e, böyle bir Kale olduğu ve rahat korunabileceği için buraya gelip yerleşmiş sonra 1603'te o bir şogun haline gelince de o doğal olarak onun kendisine başkent seçmiş olduğu bu bölge e, ülkenin de aynı zamanda başkenti olmuş zaten bundan sonra başlayan de 18. yüzyıla kadar süren dönemede e, Japon tarihinde Edo dönemi deniyor. Edo kentinde yerleşmiş bir merkez etrafında geliştiği için uygarlık. Edo o dönem yani bu 18. yüzyılda e, hani en yüksek olduğu dönemde... E, o, e, en fazla gelişmiş e, nüfusa da sahip ülke, kentlerden birisi tabii. Yani Tokyo'nun 18. yüzyıl civarındaki nüfusu 1 milyon kişiyi geçiyor ki bu o döneme göre hakikaten çok önemli bir rakam. E, Japonya e, daha evvel de söyledim e, imparator e, Kyoto'da yaşarken bile başkentmiş diye. Japonya bundan sonra ne hal alırsa alsın bir şekilde Tokyo değişik inişler çıkışlarının sonucunda hep e, o Japon imparator ...Japon Devleti'nin başkenti olarak kalıyor. E, o bir... ...tabii 1869'dan itibaren... E, ...zaten İmparator... ...Kyoto'da oturmaktan vazgeçiyor... E, ...ve Meiji, İmparator Meiji... ...daha 17 yaşında... ...kendini orada daha korunaklı hissedeceği için... ...zaten Tokyo'ya taşınıyor. Ve bu şogunların başlattığı... E, ...İmparatorluğun merkezi veya işte... ...Shogunluk e, Feodal... E, yönetimi merkezi olma durumu... E, ...kısa bir e, kesintiliğe uğramışken... E, ...yani kent... E, İmparator oradan kalkıp Kyoto'ya taşınmışken e, tekrar Meiji döneminde imparatorluğun da kendisinin de kalkıp Edo'ya geri dönmesiyle zaten filen de ismen de manevi olarak da Edo kenti yani Tokyo kenti e, Japonya'nın başkenti olarak tekrar kullanılmaya başlıyor. İşte o biraz evvel sözünü ettiğim ta en başında orada yerleşilmesine sebep olmuş olan kale Edo kalesi e, de e, imparatorluk sarayı haline alıyor. Şimdi esasında şu haliyle bugünkü haliyle Tokyo aynen Osaka gibi falan pek çok Japon kenti gibi 1900'lerden itibaren falan inşa edilmeye başlanıyor. Ne beklersiniz giderken bilemem ama orada göreceğiniz muhteşem yani belki de hani hoşunuza gitmeyecek kadar çok bol miktarda sıkış sıkış yerleştirilmiş gökdelenlerle dolu bir dünya başkenti. Aslında insan bunu artık dünyanın pek çok kentine gittiğinde bir hayal kırıklığı mıdır? Şaşkınlık mıdır? Her neyse yaşıyor. Şangay'da farklı değil mesela. işte gittiğinizde gördüğünüz bir kent görüntüsü, resmi uzaktan aşağı yukarı her yerde aynı. Nasıl biz şimdi İstanbul'da Masla Manhattan yapıp New York'taki Manhattan'a benzetmeye çalıştıksa onlar da bilinçli veya bilinçsiz. Japonya'daki Tokyo kenti de aynı. Ve tabii ki çok fazla deprem görmüş bir ülke ve hala da görmekte olan bir ülke olduğu için işte 1923'teki e, deprem en önemlilerinden birisi 140 bin kişi ölüyor veya kayboluyor filan ama e, dolayısıyla şehir bu şehir ...sürekli yeniden yenilenen ve de inşası sırasında depremden en az etkilenecek şekilde geliştirilmiş teknolojiler kullanılan bir kent haline dönmüş. Eskiden Japonya'daki klasik evler ki hala kırsal Japonya'da bunu görebiliyorsunuz. Daha önceki programda da sözünü ettiğim gibi işte tek katlı hafif malzemelerden yapılan filan. Tokyo'da ise bunun tam zıddı o gökdelenlerin çok gelişmiş bir teknolojiyle her türlü deprem hani 9 derece onların söylediğine göre depreme dahi dayanabilecek şekilde inşa edilmesiyle halledilmiş. Ama son depremde deprem sarsıntısıyla binaları yıkamasada gelen tsunami'nin nelere mal olduğunu hep beraber gördüğümüz için biraz da o, o Maldivler'de de mesela anlatmıştım daha önce size böyle bir şey hissettim. O tür ülkelerde ada ülkelerinde yani çaresiz bir şekilde doğanın ortasında teknoloji ne boyutta düzeyde olursa olsun doğanın bir gün gelip sizi istediği hale koymasını istediği şekilde oradan alıp oraya götürmesini bekliyor gibi bir yaşam sürüyorsunuz. Farkında olsanız da olmasanız da Tokyo'da böyle bir kent. Baktığınızda çok muhkim çok güzel inşa edilmiş korunmuş ama işte ne kadar olabilir doğanın bir sonraki sürprizi ne olabilir bilmeden yaşayan bir kent. Tokyo. Narita e, havaalanı ve ben kentten aldığım en büyük te, tatlardan birini havaalanına giderken veda etmek üzere diye geri dönüp baktığımda e, Tokyo'nun arkasında çok nadir olan bir şeymiş. Çünkü hava durumu hiçbir zaman bu kadar net görünmesine izin vermiyor. Ama klasik resimlerde gördüğünüz o tepesi zirvesinde kar var ama böyle üçgen zikzak biçiminde sadece şapka gibi zirvesinde altı karlardan arınmış Fujiyama Dağı'nı gördüğüm zaman e, yaşadım, tattım. E, en büyük lezzetlerinden birisi. Zaten Japonya'da pek çok kentin, Fujiyama'nın görülebildiği çevre kentlerin çoğunun en büyük tadlarından birisi bu. Ama Tokyo'da bunun yaşanabilmesi az görülen şeylerden birisi. Dediğim gibi hava koşullarından ötürü. En net görebileceğiniz görüntü de Tokyo'nun çıkışında Narita Havaalanı'na giderken geri dönüp vedalaşmak için kente bir bakınız. Oraya zaten e, böyle yukarılardan ikinci bir yol olarak yapılmış. Yani aşağıda yol var da üstüne de çelik bir başka köprü gibi ikinci bir yol yapmışlar. Express highway süper hızlı bilmem ne filan öyle bir yerden gidiyorsunuz. Çok akıl etmeyebilir insan orada böyle bir hoşlukla karşılaşacağını ama böyle bir hoşlukta eğer hava müsaitse böyle bir lezzette insanı orada doğrusu bekliyor. Evet şimdi Tokyo'nun tarihi böyle ee, dediğim gibi önce bir Shogo'nun başkenti olarak bir küçücük bir e, ba balıkçı köyünden e, bir kente çevrilmiş. Sonra e, imparatorluğun başkenti olmuş. Daha sonra imparator Kyoto'da olduğu için sadece burası manevi başkent olarak kalmış. Ama Meiji döneminde i̇mparator da tekrar buraya taşındığı için Edo dönemi kapanıp Meiji dönemi başlayınca Tokyo değişmez başkent olarak e, Japonların hayatındaki yerini almış. Tokyo'nun insana verdiği tarihi lezzet e, kendin içinde dolaşırken farklı yerlerde karşınıza çıkıyor. Çünkü e, Tokyo çok değişik boyutlarda farklı güzellikler sunabilen bir şehir. Dediğim gibi geçen programda bir Harajuku olayı var. Çok etkileyici ama Harajuku'dan çıkıp hemen bir arka sokağa gittiğiniz zaman neyle karşılaşacağımızı bilemeyebiliriz. Çünkü çok hoş, çok farklı bir şehir sessizlik ve huzurla da karşılaşabiliriz. Geçen programda Uedo Park'tan bahsetmiştim. Ee, Sensoji Budist tapınağının huşu dolu sükunetine ulaşabilirsiniz. Merkezden kaçarsanız. Ve burada geleneksel giysilerini giymeyi hala sürdüren, tapınaklara dua etmeye gelmiş sıradan Japon ev kadınlarını görebilirsiniz. Çevrelerindeki her şeyden habersiz görünerek ayin yapmakta olan Budist rahipleri görebilirsiniz. Bunu bütün Budist ülkelerde görebilirsiniz ama Tokyo kadar canlı ve hareketli bir şehirde sanki Harajuku diye bir yer yokmuş gibi Japonya'nın asırlardır var olan ve Batı ile alakası olmayan geleneklerini sürdüren bu rahipler burada daha bir çarpıcı olur insana daha başka bir tat lezzet verir. Ve eğer mesela Ueda Park'a gelmişken e, hadi bu kadar gezdik e, huzurumuzu da bulduk bir de şurada müze var gezelim demek istiyorsanız ben bunu şiddetle tavsiye ederim. E, Shitamachi Müzesi'ne uğrarsanız o geleneklerin pek çoğunun sergilendiği ve canlandırıldığı bir mekan görme olanağınız da olur. Bu da çok hoş lezzetlerinden birisidir kentin. Benim Tokyo'dan en çok aklımda kalan şeylerden birisi biraz sözün önce sözünü ettiğim Fuji görüntüsü ki Tokyo'ya ait bir görüntü değil normalde. Eee olabilirdi, olmayabilirdi. Benim şansım. Bir de bu Shitamachi Müzesi'nde gördüklerim. Çok sıradan, normal düz bir etnografya müzesi ama her ülkenin etnografya müzesi o ülkenin kültürünü, tarih içerisindeki antropolojik gelişimini aktarıyor. Japonya'nınki çok farklı. Şu anda Tokyo'nun olduğu biçimden çok farklı. Bizim bildiğimiz tanıdığımızdan çok farklı olduğu için bu müze doğrusu enteresan, ilginç insanı e, böyle farklı lezzetleriyle aklına yer eden mekanlardan birisi oluyor. Benim için öyle oldu. E, onu da sizinle bu anlamda paylaşmak istiyorum. Evet başka neler var? Şimdi diyelim ki bir Tokyo turuna çıktınız ve arada bir durup yemek yiyeceksiniz ve arada tabii ki değişik keyiflerden tad almak isteyeceksiniz. Sadece yemek değil derdiniz. Her zaman yaptığımızı yapalım böyle adım adım kenti gezelim. Kentteki bu dolaşma, bu adım adım gezme bizi Tuzkiji balık pazarına muhakkak götürecek. Balık pazarından da e, kentin sofra lezzetlerine doğru geçeriz diye düşünüyorum. E, ve e, bir tapınaklar üzerinden giderek yaşamaya çalıştığımız bir lezzet varsa eğer biraz önce kısacık Japonların tok köyde yaşayan ahalinin ve bütün Japonya'nın dini inançlarından söz etmek istiyorum. Japonların iki dini var. Bir Budizm bir de Şinto dini. Ama zannetmeyiniz ki bir kısmı Budist bir kısmı Şinto dinine inanır. Hayır. Japonların hepsi hem Budist hem Şinto dinine inanıyor. Kentin içerisinde Tokyo'da birçok Budist tapınağı var ve birçok da Şinto tapınağı var. Herkes her ikisinde de aşağı yukarı hem herkes yani tabii istisnası vardır ama hemen hemen herkes her ikisinde de ibadet Adet edebiliyor. Şindo dini daha pagan dinlere yakın bir din. Budizm'de biraz daha kurallı biraz daha yerleşmiş felsefesi gelişmiş bir din. Şindo dininde pagan inançlar adetler hala sürüyor diyebilirim. Aslında görsel olarak tapınakları vesaireleri bir süre kaldıktan sonra tabii anlıyorsunuz alışıyorsunuz ama e, çok birbirine benziyor. Ayırt etmek bilmeyen insan için zor bile olabilir. Ama e, şöyle de bir özelliği var. E, i̇nsanın günlük yaşamına çok daha yakın. Neden derseniz çok kolay basit halledilmiş her şey. Pek çok pagan dinde olduğu gibi. E, yapmak zorunda kaldığınız her işin sahip olduğunuz her eşyanın düşünmek durumunda olduğunuz her fikrin bir tanrısı var. Yüzlerce binlerce tanrı var Şinto dininde. Ve benim çok hoşuma giden, böyle hakikaten bende hoş bir anı, hoş bir lezzet olarak kalan bir sahne mesela. Bir Şinto Tapınağı'na gelen bir ev hanımıydı. Kadıncağız, işte biraz evvel sözünü ettiğim türden e, Harajuku'da olanlardan haberi olmayan 200 sene öncekinin Japonya'sında, Tokyo'sunda kalmış kılıklı kimonolu, ayağında o takunyalarından olan ki bu artık çok seyrek görülen bir şey. Bir ev kadına Şinto Tapınağı'na geldi. E, orada bir çan var, zil onu çaldı ve geldiğini belli etti. İşte duasını yaptı. Eğildi, kalktı, selamını verdi. gözünüz önüne getirebilirsiniz. Budist veya işte belki de bazı Hindu tapınaklarından çok fazla farkı yok. Aradaki farkları bilecek kadar, yani ben biliyorum ama bildiğimi anlatacak kadar uzman değilim. Ama hani herkesin zaten belli bir, bir, bir alanda birazcık bir fikri var. Daha da fazlasına Tokyo'yu anlamak için lüzum yok. Ama şöyle bir şeyi belki rastlamamışsınızdır. İbadetini tamamladı zannettiğim noktada kadın son derece sinirli hırslı bir şekilde eliyle böyle uzanıp da işaret ederek içe yarıya doğru tapınağın tapınak çünkü zaten pagoda şeklinde bir şey dört tarafı açık içeride işte daha kutsal bir alan var ama öyle bir bina kapalı bir yer falan değil Kul, şey gibi çardak gibi bir şey düşünün önünde durması gereken yerde tapınıyor içeri girmiyor ama oraya doğru eliyle hareket ederek böyle bağırıyor havaz hakaret eder gibi dayanamayıp sordum ne oluyor diye bana dediler ki tanrıyla kavga ediyor hangi tanrıysa şinto tanrılarından hangisi ise kavga ediyor çünkü ona gerekli her türlü ibadeti yerine getirmiş. Gerekli her türlü adağını adamış ve istediği gerçekleşmemiş. Son söz verdiği adağı da getirdi şimdi. Teslim etti. Mum mudur işte bir dua muska gibi bir şey. Gene duasını yaptı ve şimdi hesap soruyor. Ben sana istediğin her şeyi verdim de sen bana karşılığında benim istediğimi nasıl, neden ve niçin vermiyorsun? Bu gerçekten Hani başka hiçbir yerde görmedim pek çok yerini gezdim dünyanın ve pagan alışkanlıklarını hala açık açık sürdüren birçok toplum gördüm ama bu kadar e, yürekli ve e, sade ve işte aynı zamanda da e, saf bir şekilde ben sana verdim de sen bana niye vermiyorsun diye tanrısından hesap soran birini daha önce görmemiştim çok hoş bir lezzet olarak benim damağımda kaldı. Esasında bu program boyunca iki haftadır şunu fark ediyorum... ...Tokyo gerçekten de İstanbul'a birçok yönden olduğu gibi bu yönden de benzedi. Kentler lezzetlerin öyle bir iki programına sığamayacak. Önümüzdeki program bizi Tokyo'nun hangi köşesine kadar götürür bilmiyorum ama... ...sanırım birkaç hafta daha Tokyo'da dolaşmaya devam edeceğiz. Bu hafta şimdi bir müzik parçasıyla sizi baş başa bırakarak veda edeyim. Fonda o çalarken program bitsin diye düşünüyorum. Haftaya kaldığım yerden Tokyo'yu lezzetlerini paylaşmayı sürdüreyim. Bu seferki müzik parçası size tanıdık gelecek. E, kiminiz seveceksiniz, kiminiz belki sevmeyeceksiniz. Ama Tokyo ile ilgili yapılan e, müzik parçalarından en fazla bilinenlerinden birisi olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum. Helmut yaz Tokyo Melody. Haftaya tekrar bir arada oluncaya dek yaşamınızın tüm boyutlarına her zaman olduğu gibi bu haftada bolluk, bereket ve lezzet diliyorum. Hoşçakalın. Kentler Lezzetler Hazırlayan ve sunan Hüzin Yalın <Gülüyor>